Muhammed Mardinul Inam ve Al Hikam, muvla yaralli ve salim, daimen abda, Allah Teala bikağır elçilim. Bismillahi r-Rahmani Rabbil Alemin. Salatü ve selamü ala Seyyid Murcullina Muhammed ve ala ve Mektubat şerifeden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mamurabın hazretleri birinci cildin 266. mektubunda Şeyh'inin iki oğlu Hacı Abdullah ve Hacı Ubedullah Hazaratının kabirlerinin resimlerini ve bu dergide sizlere tap etmiştik. Bâk-ı bâbîl iki olma yazdığı bu mektupta. Uzun bir mektuptur. Epeydir aylardır devam ediyoruz derse. Kaldığımız yerde bir soru cevap ile bizi bilgilendiriyor. Bismillah. Fenkî ile eğer denilirse ki, İnnelil küffâri şüphesiz kafirler için vardır. Nasîben minel rahmeti fid dünya dünyada rahmetten nasipleri var. Eee kemahakkak de sen de bunu inceledin. Fimehce bak. E, geride bunu da söyledin yani mektubun bir evvelinde. Fe keyfe tekunu o zaman nasıl oluyor sıfatı rahmeti fi dünya? E, dünyada onlar hakkında bu bulunan rahmet sıfatı rafiaten kaldırıcı lil adaveti zatiyeti Allahu Teala'nın öz zatının küfre ve kafirlere düşmanlığını nasıl kaldırıyor? Şimdi gerideki beyanında bir önceki derste geçen hafta yapamadık çok maalesef çok üzüldüm ama işte baş edemedim fırsat bulamadım da yani iki ders olmuş oldu yani 15 gün evel orada şunu buyurmuştu Allah-u Teala'nın kafirlere olan düşmanlığı zatıyladır. Kafirlere ve kafirliğe ama Müslümanların günahkarlarının e, işte içki kumar gibi günahlarına olan düşmanlığı e, sıfatlarıyladır iledir. Öz zatıyla Müslüman'a düşman olmaz. Çünkü ne olursa olsun imanı var buyurmuştu. E, bu itibarla yani kafirlere olan düşmanlığı zatı bu nedenle hiçbir iyi amelleri, o Allah'ın zati düşmanlığını kaldıramaz. Yani bir kafir fakirlere bakabilir, yetimleri yedirebilir, bir iyilikler, bir işler yapabilir. Ama ne yapamaz? O iyilikleri onun azabını kaldıramaz. Hani diyoruz ya, Edison ceryan buldu bu kadar faydalı iş yaptı da falan cehennemden kurtulur mu? Kurtaramaz mesela. Kafir öldüyse tabii. Şimdi hal böyle olunca, peki dünyada kafirler yiyorlar, içiyorlar. Ve rahmeti ve külle şey, her şeyi kapladı Allah buyuruyor. E kafirler de eşyadan bir şey yani mevcudattan onlar da bir varlıktırlar. Onları da kaplamış. E, peki dünyadaki bu kafirlerin iyiliği yani geçimleri, rahatlıkları, bollukları falan e, onlara Allah tarafından isabet eden e, dünyalık rahmetten dolayıdır. Bunu anladık. Peki o zaman dünyadaki e, bu rahmet sıfatı allah Teala'nın kafirlere dünyada ulaştırdığı rahmet sıfatı zatının düşmanlığını nasıl kaldırıyor da bunlara bu rahmeti ulaştırabiliyor denilirse şöyle cevap veririm. Yani ücibe de olur tabii ki. Cevap Şöyle cevap verildi. Enne husûle rahmeti. Rahmetin gelmesi lil kafirin. Kafirlere rahmet hasıl olması. Fit dünya. Dünyada kafirlere diyelim işte zenginlik, bolluk görüyorsunuz. Bütün İslam alemi, Müslümanlar ehl-i sünnet coğrafya, kan, revan içinde. Ateş içinde. İşte yavruları görüyorsunuz. Avrupa, Amerika, bilmem ne. bunlarda bir dünya bakımından işte alemindeki kadar bir sıkıntı yok. Ama innemâ ve ancak bu bir itibari zahiri ve sureti bu görünüş ve görüntü itibariyledir. Ve mafil hakikati işin gerçeğinde fevvestid racun, e, bu Allah'ın onları yavaş yavaş azaba cehennemdeki sonsuz azaba çekişidir. Ve mekid edin, bir tuzaktır fi hakkıyım onlar hakkında. Çünkü neden? E birkaç gün dünyada 50-60 sene, 80-90 sene işte gavurlar biraz da uzun yaşıyorlar. Yani bilmiyorum Avrupa ortalaması herhalde bizim Orta Doğu'dan fazla gibi 80, 90, 90 falan olanları çok Bu onların azabının artmasına sebep oluyor Onların helakine sebep oluyor Bir de 100 sene yaşasa diyeyim Ortalaması 90 olsa 90 değildi belki ama Ortalaması 90, 100 olsa e, Cehennemden kurtarabiliyor mu? Kurtaramıyor e, 100 sene nasıl geçiyor? Dakika gibi geçiyor ne oldu o zaman? E sonra ebedi azab olduktan sonra e bu yüz sene hiçbir şey değil. Bir de burada aldığı keyif ve lezzet daha beter şey oldu. Çünkü dünyada sıkıntı çekse ahirette de belki sıkıntıya biraz alışmış olur. E dünyada sıkıntı çekmeyince ne oldu? Birden ebedi sıkıntıya düştü. Hepten hakkında bela oldu. Onun için allah Teala'nın şu ayeti kerimesi kafirler sanıyorlar mı ki ennemâ enne o şey ki nümiddüğü e, destekliyoruz onları bir onunla minmalin yani mal bakımından ve benine oğullar olarak erkek evlatlar mallarla kafirlere verdiğimiz yardımlar ve destekler nusairu leu fil hayrat biz onlar için hayırlara koşuşuyoruz. Ya biz onların iyiliğine mi veriyoruz bu malı mülkü bunlara? Bellahışurun. Gerçekte hiçbir şey anlamıyorlar. Kafirin aklı olsa Müslüman olur. Niye anlamıyor? Zannediyor e bana şöyle mal verildi, mülk verildi, efendim, e, sağlık verildi, saat verildi falan, Oo, oh, ben iyi adamım, doğru yoldayım, Hristiyanlık doğrudur, falan. Halbuki ne alakası var? Ebedi ahirette azaba düşecek, e, dünya onlar için bir cennet gibidir, efendim, Müslümanlar için zindan gibidir. Bu itibarla Mevlamız, yani zaten ahirette, ebedi cennette hiç nimetleri yok. Ebedi azapta kalacaklar. Bari dünyada biraz yesinler, içsinler. Hesabı yapıyor. Ve kavlu Teala yine şu an-i e, Allah'ımızın kavli şerifi senested ricuhu. Biz onları derece derece, kademe kademe azaba doğru çekiyoruz ama min haythi la ya'lemun. Bilmedikleri taraftan. Şimdi mesela e, bizde olsa e, başımıza bir hastalık geliyor. Hastalık hastalığı getiriyor. İşte yaşlılık, kanser. Hani insan bile bile diyor ki artık Ölüme gidiyorum, ahirete gidiyorum falan. Veya İslam ülkelerinin durumu kötüye gidiyor. E, i̇nsan da göz göre göre di diyor yani mesela bir 6 senedir, 7 senedir bir Suriye sorunu, Halep sorunu. Yani Suriye'nin sorunu göz göre göre artık iyiye gitmediği, kötüye gittiği de anlaşılıyor. E şimdi, ama şimdi Avrupa Birliği keyfinde, Amerika keyfinde, Hristiyan alemi keyfinde e, bunlara bir şey yok gibi gözüküyor. Şimdi onlara bilmedikleri taraftan azap geliyor. Çünkü neden? Onlar bakıyorlar, ekonomimiz şöyle düzgün. Efendim, Suriye işgal ettik. Irak işgal ettik. Efendim, Körfez ülkelerini elimize aldık. Suudi Arabistan'a üst kurduk. Petrol elimizde falan. Şimdi onlar bunu bir iyilik hesabı yapıyorlar. Fakat bilmedikleri taraftan azaba doğru götürülüyorlar. Hem dünyada bela gelecek başlarına akıbet, hem de ahirette ebedi azap. Yani adam nimet sandığı yerden azap gelirse, o şok yapar. Ama şimdi... Zaten insan, ya benim durumum gitgide kötüye gidiyor. Bizim Müslümanların durumu bu. Her gelen gün geçeni aratacak hadis-i şerif. Yani illa velle zibadev şerrum menuh bu kare hadisinde. Her gelen gün geçenden şerli olacak. Yani biz bunu bildiğimiz için dünyada bu imtihanların şiddetleneceğini, çünkü Müslümanlara ahirette azap olmayacağını, ama Müslümanların dünyada günahları olduğunu, bu günahları da Allah dünyada temizleyeceği için, ahirete bırakmamak için hesabı, Ha keşke günahsız olsaydık. Hiç belasız dururduk. Ama madem de onu günahlı diyoruz. Ümmetü'l ümmetü'l merhumecün. Benim ümmetim Allah'ın rahmetine mazhar bir ümmettir. La azabe aleyha fil ahire. Benim ümmetime Müslümanlara ahirette azap yok. E peki ümmet günahsız mı? E değil. Bütün Müslümanlar günahkar. E bu günahlarına karşılığı ceza çıkacağına göre Azabu fi'd dunya'l finsen ve'z zalazil. Ebu Davud hadisi olarak hatırlıyorum. Benim ümmetimin azabı dünyada verilir. O da nedir? İç savaşlardır. Fiten iç savaşlardır. Bakın görüyorsunuz işte hür ordu bile, Özgür Suriye ordusu bile kendi içine savaş yapıyor yani. Devamlı bizim ümmet kendi içine savaşır. Ta Hz. Osman Efendimiz'in şehadetiyle başlayan Medine baskınından yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 15 sene sonra bir şey yani zaten Azdab Bökir Efendi 2 sene yaptı, hilafet, 2 sene küsür, Hazreti Ömer Efendimiz de işte 10 küsür. Yani 12 sene sonra, 13 sene sonra patladı bu iş, bu kapı kırıldı. Bugüne kadar durmuyor bak iç savaşlar. 1400 senelik mesele. Çünkü benim ümmetimin azabı dünyada verilecek iç savaşlar ve zelzeleler. Yani İslam coğrafyasında zelzele de çok olur, e, toptan ölümler çok olur. Bunlarla temizleyecek Allah benim mi diyor. Azabı ahirete kalmayacak. Kafirler niye rahat? E, ahirette ebedi azapları var. Bari burada biraz rahat etsinler. Onun üçündür bu. Yoksa kafirler hak yolda olduğu için rahat değiller. Müslümanlar batıl yolda olduğu için azapta değiller. Ama Müslümanlar günahları olduğu için dünyada temizliğe ihtiyaçları var. Çünkü bu temizlik burada yapılmayınca ahirette iş daha zor. Ahiretteki azabı görsek... Derdik ki dünyada temizle beni ahirete bırakma ya Rabb'i derdik. Ama şimdi anlamadığımızda niye bu bela geldi bana diyoruz. Acıdığı için geldi sana bela. Burayı doğru anlamak lazım. Onun için Mevlana buyuruyor kafirleri biz azaba çekiyoruz. Ama nereden azaba çekiyoruz? Be bilmedikleri yerden. Ne demek bilmedikler? Zenginlik geliyor. Adam bunu azap kabul eden. Ekonomi düzeliyor. Azap kabul eden. İslam alemin işgal etmiş Libya'yı bilmem neyi Suud'u şurayı burayı her yerde şey yapmış müstemleke yapmış. O neyi? İngiltere e, durumumuz çok iyi diyor zannetiyor mesela. Bilmedikleri yerden azaba çekiyoruz. Çünkü neden? Azap geliyorum demiyor. Nimet geliyorum diyor. Bunlar da bakıyorlar aldı. aa ne bolluğumuz var. Dünyanın ası biziz. Paşası biziz. İngiltere projeyi çizer. Amerika uygular. Bütün Olanda Müslüman Müslüman'a olur. Sen öyle zannet. Gebermenize az kaldı nasıl olsa Bilmedikleri yerden Azaba çekiyoruz Çünkü onlar nimet gibi gördükleri Yerden bela geliyor Sıkıntı burada Ama bir adam e, Sıkıntılı bir süreçten e, Önünde bir sıkıntı gördüğü zaman Buradan sonra Bir nimet gelirse Çok rahat olur Ama rahatlıktan sonra azap gelirse O çok zor gelir Çünkü insan rahata alışınca Ondan sonra düşüşü kötü olur ama zaten başı belada adam biraz rahatlık görse o kadar nimet bile ki. oncu bilmedikleri yerden azaba çekiyoruz. Yani azap gibi görünmüyor çünkü gavurların bollukları. Vevumliyim ben mühlet veriyorum levum onlara. Ben süre tanımışım Allah buyuruyor. Bu demek değil ki ben onları başı boş bıraktım. Amerikanın, İngiliz'in hepsinin ipi benim elimde. Benim kudret, benim yetkimde. Belaları patlama, patlayacak. İnne keydi metin. Şüphesiz benim tuzağım çok şir, kuvvetlidir. Ben öyle Yahudinin, Siyonistin 100 senelik plan yapmış, 200 senelik plan yapmış işte. Müslümanların planı yok masa başı. Ben de çok konuşuyorum bu lafı. Biz bir şey olduktan sonra tedbir almaya başlıyoruz. Gavur 100-200 sene evvel proje yapmaya başlıyor. Tamam, tamam ama tutmaz. Niye tutmaz? E şimdi Allah'a karşı plan yapıyor. Bana karşı plan yapsa tutar. Çünkü biz safın biriyiz yani. Ama planı Mevla bozuyorsa benim planlara verdiğim karşılık çok kuvvetlidir diyor. Onun bu ayette şahidün delildir. ...lihazel mana... beni bu dediğim manaya delildir... ...yani ne demek istiyor... ...felyufem iyi anlaşılsın diyor... ...burası iyi anlaşılsın... ...yani Allah'ın kafirlere ve şirke... ...zatıyla düşmanlığı vardır... ...o kalkmaz... Ya ...kalkmaz da nasıl dünyadaki Allah rahmeti bunlara bu kadar bolluk getiriyor... ...çünkü de ahirette rahmeti yok onlara... ...dünyada var... ...çünkü her şeyi kaplamış... ...bunlar da her şeyden bir şey... ...ama diyor o zatıyla olan düşmanlığını niye kaldırmıyor ki... ...neden... Çünkü nimet gibi gözüken yavruların bolluğu, nimeti, ekonomi düzgünlüğü, sağlıkları, bilmem neleri, bak tıpta ileriler. Biz burada bekliyoruz yani insülün mi, yeni bir şey mi çıkacak, şeker hastalığı nasıl geçecek, kansere bilmem. Herifler 10 sene, 20 sene, 30 sene evvel buluyorlar. Ondan sonra kendilerini uyguluyorlar. Şu kadar e, iletişim çağındayız. Hala e, bir insülün pompasıdır. Bir efendim bizim şekerimize bakan cihazlar, bile Amerika'dan geliyor. Ve efendim ne kadar da geriden geliyoruz yani şu anda. Şu anda ne kadar geriden geliyoruz. E çünkü deneme tahtası yani. Burada onların bu ilerlemeleri efendim onların iyiliklerine değil. Aslında azapların artmasına sebeptir. Onun için burada yine Allah'ın zatî düşmanlığı devam ediyor. Yoksa Allah onlara zatıyla davetini kaldırmış değil yani. Bu bollukları bu ilerlemeleri de Allah'ın onlara dostluğundan değil aşağı. Bunu doğru anlaşılsın diyorum. Faydetün, tün Şimdi çok yüce bir fayda anlatacağım diyor. Ma'ruf Hazretleri yani çok değerli bir mevzu anlatacağım. O da şudur. İnna azâben nâr ilebediyye. Cehennemin ebedi azabı. Yani sonsuz azap, ceza küfür. Kafirliğin karşılığıdır. Çünkü Müslüman zerre kadar imanı olan hangi günahı yaparsa yapsın Ebedi kalmıyor. Onun için ebedi kalış ancak kafirliğe karşılık. Fenk ile eğer denilirsek inne bir adam mavucudil iman imanı da var iken yüciri icra ediyor rüşûmel küfri kafirlik merasimlerini icra ediyor. E, kiliseye gidiyor, zünler takıyor ondan sonra ayine katılıyor, gavurların cenazelerine gidiyor bir şeyler falan. Ve yuazzumu değer veriyor, tazim ediyor. Merasime el-i küfri. Kafirlerin merasimlerine değer veriyor. Mesela Noel. Ya bizim dersimiz buraya zaten sıramız buraya geldi. Bu mektup bir, bir senedir belki de devam eden bir ders bu. E şu anda buraya geliyor. Şimdi de Noel geliyor. Noel tehlikesiyle ilgili sohbetimin kitaplaştırılmışı var. İşte ondan çok almak lazım, dağıtmak lazım, okumak lazım, okutmak lazım. Bir kişi belki işte hindi kesmekten, çam devirmekten işte 12'lerde tam şampanya patlatmaktan veya yılbaşı özel programlarını izlemekten. Yani şu anda milletin en büyük tehlikesi tabii bar pavyona herkes gidemiyor. Parası yetmiyor, vakti yetmiyor da. E yani şu anda hindi alma, çam devirmeye de parası kalmamış milletin zaten. Durumu bozuk. Ama en ucuz eğlence televizyon. Televizyon kanalları da yılbaşı özel yapıyor. O yılbaşı özelleri mesela seyreden yani kafirlerin merasimine değer vermiş olur. Hiç gibi yok, kaçara yok yani. Çünkü o özel diyor bak. Başka gündeki, affedersin, dansör seyretmeye benzemez o 12'deki dansör işi. O çünkü Hristiyanlar, İslam Allah'ın oğlu diye, şirk koşuyor. Ve onun doğumunu diye derken, dini bayram. Yani bu dini bayram meselesi var. Buraya dikkat edeceksin şimdi. Normal bir analar günü, babalar günü, manyaklar gününe benzemez yani. Bu şimdi, gavurla, onlar da gavruları uydurmuş ama dini bayram gibi değil. Yani onları da azizler çıkartmış diyorlar o papazlar da. Onları da tabii dikkat etmek lazım. Ama bu şimdi burada Noel feci bir şey. Şimdi bir adam gavurların merasimlerine değer veriyor. İnsanları bu çoğbetten haberdar eden. Arkadaşlar da bu mektubu tekrar tekrar versinler. Ta Noel tehlikesi geçene kadar. Zaten bir hafta bir şey kaldı. Bu mektubu tekrar tekrar televizyon versin. Bangır bangır bangır bağırsın. Bir kişiyi kurtarabilirsek bu yılbaşı özel programlarını izlemekten karımız bu olur. Belki büyük bir belaydan kurtarız memleketi yani. Çünkü bu yavurluk merasimleri lanet yağdırıyor. Uğursuzluk getiriyor. Allah'ın azabını çekiyor. Evet. Ve Yahkum'u hükmediyor. Orada tabi Noel tehl kutlama tehlikesi 53. Risale. Benim 53. Risalem şey bir şey yani. Bir kere de belki okunabilir. Kısa bir şey yani diyelim. Zaten bu sohbet çözümüdür. Ben böyle kaynaklı kaynaklı yazmışım. Sohbet çözümümüz. Diğer kaynakları, kitapları mı biliyorsunuz? Kaynak doldururum da bunlar. Yani yine ayet hadisler var tabii dolu da. Seksen dokuz sayfa bir şey. Yani bu hemen bir kere dokunur ama çok ayet hadis var içinde yani. Çok da kıssalar var. Azap olan ümmetlere, neme lazımcılık yapan hocalara, bana ne diyenlere... Kendi kutlamayıp da kutlayanları seyredenlere veya efendim kutlama diye nasihat etmeyenlere yani bela toptan gelir. Toptan gelir. Onun için bu kitapta çok ilim var. Arkadaşlar onu tabii şey yapsınlar, yaşsınlar insanlara anlatsınlar. Oradaki ilimleri okuyabilirler, birisi seslendirebilir yani şey olabilir. Bunlar yani arkadaşlar çalışsın yani ben şimdi. Her şeyi ben yapacak değilim. Efendim bir adam diyor. Soru soruyor. Kendisi Müslüman. Fakat kafir merasimleri icra ediyor. Yani şirke mahsus, küfre mahsus, Yahudilerin bilmem ne bayramı, öbürlerinin Paskalyası, öbürlerinin Noeli, Berikilerin bilmem nesi. Dini bayramlara ve merasimlere katılıyor. Bunlara değer veriyor. Hürmet ediyor, tazım ediyor. Tebrik ediyor mesela. Tebrik ne demek ya? Tebrik kutlamak ne? Tebrik bereketten geliyor. Bereket Allah'ın e, dininin bir tabiridir. Allah lanet ettiği işe bereket verir mi? E şimdi yani sen bir kafir için rahmet okunur mu şimdi? Yani adam zaten Allah'ın lanetine innallah lanel ne diyor Kur'an. Kafirlere lanet etmiş. Sen Allah'ın lanet ettiğine ya Rabbi ben sana karşı dikiliyorum. Sen lanet ediyorsan ben rahmet ediyorum. Cık. İlginç bir e, itiraz. Adamı dinden çıkaracak bir tehlike. Kafire lanet, kafire rahmet okunmaz. Kafire fatiha okunmaz. Kafire merhum denmez. Merhum denmez. E efendim, toprağı bol olsun denir. Efendim, tabii ki kafir öldü diye sevinilecek bir durum yok. Sevineceğiz de demiyoruz. Sevinilmez. Yani e, adamın şeyi kendine. Ama Allah'ın rahmeti meselesi ee, ancak Müslümanlara dilenebilir. Ne kadar günahkar olsa da bir insan zerre kadar imanı varsa Fatiha okunur. Hediye gönderilir. Sadaka verilir. hesabına al, Ahiret hesabına gönderilir. Yani hediye man manasında. Kafirlere rahmetten nasip yok. Ama şimdi bir adam Müslüman fakat gidiyor kafir elinin merasimlerine değer veriyor. <gülüyor> Fıkıhçı alimler, itikatçı alimler, kelamcı alimler hükmediyor bir küfri. Bu adam kafir oldu diyor. Diyelim yani. Zünnar bağladı zahiren. E, kiliseye gitti. Ayine katıldı falan. Ama adam Müslüman. Fakat işte nefsine mi uyuyor, Ne ediyor? Bir şeyler yapıyorlar. Bazı kadınlar gidiyorlar işte papaz büyüsü diye. E, kiliselere gidiyorlar. Şu bizim bir adada bir kilise var. Mesela her sene orada dilekleri kabul oluyormuş. Bizim Türkler, Müslümanlar kuyruk. Haberlere çıkar dersene Bir de bak bilmem ne kilisesi. Şeybeli Adada mı bir adada? Ondan sonra diyorlar orada insanlara mikrofon tutuyorlar işte ben bu sene buraya geldim. İşte geçen sene geldim şu içim için hemen oldu falan. <gülüyor> Olacağına denk geldi ya Allah adamı imtihan edecek ya işte. Allah adamı imtihan edecek. وَمَا ul الْكَافِر۪ينَ illa fi لَلَالَىٰلۜ diyor Kur'an. Kafirlerin duası ancak boşa gider. E adam papazın duasıyla yani sen Müslüman insansın Allah'la aranda perde yok. Bir tevbe namazı kıl, bir acet namazı kıl, bir koda zikir var, dua var, yalvar Allah'a, yok. Küdü papazdan dua aç diyor. Yani ilginç e, Müslümanım diyenlerde de bu boyu tabii şu an. Kafirlerin duası sapıklılıktadır, boşuna gider diyor ayet. E ne olacak bu şimdi? E, şimdi duruma da bakarsan, fıkıhçı bir halime sorsan, veya ilmi kelamcı bir alime sorsan, gavur oldu der çıkar. Yani hakikaten de görüntü o. Ya. Görüntü o. İmam Rabbani diyor ki, ve alimler sayıyorlar bu böyle bir kişimin elin irtidat. İrtidat ehlinden yani dinden dönmüş kabul ediyorlar. Neyle bir fi'li. Yani ya yaptığı iş işte bakıldığında Müslüman yapmaz. Bunun durumu ne olacak diyorlar şimdi bana sorarsanız. Burada çok önemli bir husus anlatıyorum diyor size diyor. Çok değerli bir faydalı bilgi veriyorum diyor şimdi. O kendi memleketinden bahsediyor. Kemâanne ekrara müslimil hunûd Hint Müslümanlarının çoğu diyor bak 450 sene evvel ya. Yani 400 küsur sene evvel yazmış bu mektubu. Hint Müslümanları şey, şimdi zaten Allah ne Hint'i kalmış ne Türkü kalmış ne Arabı kalmış. Herkes kâvur bayramı kutlamaya başlamış ya. Yani. Hint Müslümanlar çoğu müktelune eee tutulmuşlardır Bihar beliyeti. Bu velayete çarpılmışlar. Bela yani dinde, dine gelen bela kanser olmaktan beterdir. Adamın imanına, itikadına gelen bir sıkıntı yani e, imanın tehlikeye gireceğine kanser ol daha iyi. Hiç olmasa şehit ölürsün. Büyük bir bela. imana vuran bela, mala vuran cana vuran bela benzemez yani. Çünkü o can mal zaten gidecek. Bir noktadan sonra zaten yok. Ama imanına vuran bela ebedi alemdeki keyfini kaçırır. Ebedi ahiret azabını çeker. Onun için bu belaya Hintliler uğramış diyor. Hinduların çok bayramları var. İşte biz geçen İmanalpahan'da gittiğimizde de bir bayramları vardı. Bilmem ne bayramı Allah Her yerde bomb şey patlatıyor. Ya günlerce sürüyor. Bir hafta bayram sürüyor. Nasıl uyuşturmuş da İngilizler onları orada. Kafamız şişti ya. Dakika geçmiyor bir şey patlamadan. Pa, pa, pa. Ne uyuyabiliyorsun otelde, ne bir yerde. Bir şey. Ben böyle bir şey görmedim mesela. Böyle bir şey... Bir de Allah muhafaza mesela yani o, o günlere denk getirmem yani sorarım yani tura ne günleri ise onlar işte orada yazıyordu yani böyle bayramlar var Müslümanlar da tabi şu anda tabi cehalet var Muharabbanın zamanında bile bunlar işte safranlı pilav pişiriyorlarmış. bilmem yani şirk merasimlerini kendi dini bayramları orada örfleri var yani işte gelenekleri var işte, i̇şte şimdi asıl böyle Hinti meselesi çıkartmışlar ya yavrular Noel için. İşte onlarda da işte şunda şöyle boyalı pirinç. Boyalı derken o safranla yani yapıyorlar. onu kırmızı şey oluyor. Rengi sapsarı oluyor. Onun adeti şu. Şu günün adeti bu. Böyle. O günde şunu kesiyorlar. Onda şunu pişiriyorlar falan. Ama bunlar şirk merasimleri. Yani Allah'a ortak koştuklar işte budalarının, putlarının, bilmem nelerinin anısına. Fela. mi? o zaman gerekir en yekûnes şahsu. bunu Böyle bir şey yapan adamın muazzeben Azaba uğratılması lazım fil ahireti ahirette bil azabil ebediyye. O zaman kafirliğin cezası da ahirette sonsuz azapsa hiç cehennemden çıkmak yok ise bu adamlar gitti o zaman. Ama Müslüman namaz da kılıyor bir şeyler de yapıyor ama oradan da cahil gidiyor onlarda da kutluyor. Ne olacak? Bir mukteza fetvel ulemai bu alimlerin fetvasına göre yani şeratın zahir e, ile hükmeden alimlere göre e, bu kafirlik merasimine değer vermek şirktir. E, doğru. İşte İmam e, Feteva Hindiyeden herhalde İmam Kazıhan'dan Efendimiz bizim külliyede Allah külliyemizi bize iade etsin hala vakıf malını iade etmediler Allah şuur versin şuur ihsan etsin de versinler bize geri o külliyede Efendimiz'in yaptığı bir sohbet var Lalegül'de yayınlanan uzun sohbet görüntülü olan o sohbette söylüyor bunu o yine Noel gecesiydi işte külliyede doldu 50 bin 100 bin ne kadar var yollar hep tıkandı ya Size de gelemiyordu. Sonradan yollar zorlan açıldı falan çünkü kaldı yolda. E, o geceki konuşmasında var mesela fetvahin diyeden kazandan diyor kafirlerin bayramında merasiminde diyor efendim şeyi onlar tebrik edense işte onlar gibi bir şey pişiren yiyen falan ise kafir olur. Çünkü fetvahin diye de yani alimlerin kesin e, fetvası budur yani. Çünkü onları tebrik etmek Allah'ın lanet ettiğine bereket ve rahmet dilemek gibi bir şey yani. Allah'a itiraz yani o. 13'ün için, ya o zaman bu adamlar böyle, ne olacak ya? Bunlar ebedi cehennemde mi kalacak? Velhâlu <gülüyor> halbük enne uşan katverade Vâri oldu fil akbârı sahâhi sahih hadis-i şeriflerde sahih hadis-i şeriflerde buyurulmuştur. Bukhari'de de var. Enne men, şüphesle o kimse ki kâne oldu fi kalbi, kalbinde bulunduysa mithkâlu zerratimnel iman kalbinde zerre kadar iman olan bu meşhur hadis. Hem de mütevatir gibi bir şey yani. Çok hadis var bu konuda. Yağrucu minen niran ateşlerden çıkacak. Ve la fil azab. Cehennemde muhallet ve müebbet sonsuz kalmayacak. Ama bu zerre kadar güzel anlayalım. Yani Kur'an'ın hepsini inkar ediyor. Bir ayete inanınca zerre kadar imanı var mı? Birini bile inkar etse zerre kadar imanı yok. Bak ne dedim? 6600. Hepsine inansa bir ayeti inkar etse zerre kadar imanı yine yok. Tersten konuşuyorum şimdi. Anlatabildim mi? Yani hepsini inkar etse de birine inansa zerre kadar olur mu? Bak ben sana ne diyorum? Hepsine inansa da birini inkar etse zerre kadar yok diyorum bak. Burada şunu demek istiyorum. İman bir bütündür, tecezi ve bölünme parçalanma kabul etmez. Çünkü bir şey ya inanıyorsundur ya inanmıyorsundur. Kur'an, amen türün zaten altı esası vardır. E, kitaplar maddesindeki zaten Kur'an içindedir. Rasuller maddesinde bütün hadisler içindedir. Rasulün neyine inanacağın söylediği hadise inanmadıktan sonra peygambere iman ne kaldı? Yani bana diyorsun ki ben sana inanıyorum ama konuştuğun lafa inanmıyorum. E benim neyime inanıyorsun ki? Bana inanman demek konuştuğum laflara inanman demektir. Yoksa benim neyime inanacağım bana inanmak? Gelip de benim başımdan böyle bir tütsü yaparak mı bana inanılıyor yani? Ne konuştuğuma inanmadıktan sonra beni inkar ediyorsun. Onun için İslam bir bütündür, bölünme kabul etmez. Bu zerre kadar manası ne biliyor musunuz? Bunu çok yanlış anlıyorlar. Zerre kadar, adam şeriatı inkar ediyor. Kısası inkar ediyor. Hırsızın kolunu mu kesilirmiş? Hangi zamanda izya diyor. Maide süresini hatini yani bütün ayetleri inkar ediyor. Yeçüç, bençüği inkar ediyor. E veya kalkıyor İslamoğlu gibi kaderi alın gelsin, inkar ediyor. Ondan sonra zerre kadar, adam diyor ya namaz kılıyor, abdest alıyor, ömreye gitti ya. Zerre kadar imanı vardır yine. Yahu kardeşim Amentü'den bir maddeyi inkar hepsini inkardır. Bunda zerre kadar iman yok. Bu zerre kadar iman ne biliyor musun? Adam inanılan her şeye inanıyor. Yani ben ne kadar inanıyorsam, sahabe nasıl inanıyorsa, Resulullah sallallahu sellem nelere inanmışsı hepsine inanıyoruz hepimiz öyleyiz yani. Ben şimdi Resulullah sallallahu sellem nelere inanıyorsam hepsine inanıyorum. Ha onun kadar kuvvetli inanamam. İmanımın nuru onun kadar güçlü değil. Ayrı dava. Ama inandığı meseleler bir artı bir eksi yok yani. Çünkü zaten bir artı bir eksi olsa ben Müslüman olamayacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç maddeye inandı? Ben aynı Ebu Bekir Sıddık nelere inandıysa benim de onun onlara imanım var. Ama Ebu Bekir Sıddık kadar imanım yok. Güçlü değil. O zaman niye diyor levhüzine iman-ı Ebu Bekir ma imanim ı Bütün ümmetimin imanımı bir kefeye koysan Ebu Bekir'in imanı ağır basar. O kuvvet bakımından. Yoksa Hazreti Ömer Ebu Bekir Sıddık'ın inandıklarına inanmadı mı? İnanılanların maddeleri bakımından konuşulmuyor. İmanındaki kuvvet ve yakini görür gibi inanma gücünden bahsediliyor. Nur başka bir şey. Hal böyle olunca, şimdi burada zerre kadar iman şu demek. Sahabenin inandığına, ehl-i sünnet ve cemaat itikadına, hepsine inanıyor. Ama ameli bozuk, ameli. Nuru az. Çünkü nur amellerle takviye oluyor, güçleniyor. E şimdi beş vakit kılanla kılmayanın imanının nuru bir mi? Ramazan orucu tutana tutmayan iman nuru bir mi? E gece gündüz zina adamlar hiç harama uşkur çözmemiz Müslümanın nuru bir mi? Şimdi kusura bakmayın. Suratı da bir değil yani. Bakıyorsun adamın berbat yani suratı. Hani haramlar günahlar adam yüzüne vuruyor. Kapkara oluyor ya. İstediği kadar pudra sürüyor adam aç Rengi açılmıyor yani. Çünkü zina adam yüzünü karartır diyor Adi Şerif'te. Hal böyle olunca burada imanın nuru bakımından zerre kadar konuşuluyor. Yani inanılan her şeye inanıyor ama ameli kıt. Namazı gevşek, ibadeti zayıf, içkiye müptela, e, zinaye düşüyor. E biz bu adama kafir diyor muyuz? Harama haram inandıktan sonra, helala helal bildikten sonra, yaptığı günahını bildikten sonra bu adam Müslüman. Ne kadar da günah olsa. Şimdi bu adam bu durumda Müslüman olduğu için bunun imanının nuru zerre kadar oluyor. Hadis-i Şerif'te buyuruyor ki zerre kadar imanı kalbinde olan buğday tanesi kadar diyor. Sonra arpa tanesi kadar diyor. Herhalde onun gramajı daha düşük olduğundan üstten aşağı iniyor. En son zerre kadar diyor. Zerre demek toz kadar. Yani şimdi burada tozlar var. Görünmüyor. Mesela şu anda benim önümde ekranda bir toz görmüyorsunuz. Ama var burada. Burada toz dolu şu an. Her oda öyle. Yani güneş vuruyor bazıları. Bu ışıklar onu göstermiyor. Mesela şimdi burada karanlık olsa, güneş camdan vursa. Bir de bakıyorsun böyle yol gibi toz yolları var. İşte zerre onlardır yani. O kadar az bir imanı olsa cehennemden çıkar diyor. Peki bu adiş şerife göre bu çok önemli bir meseledir. Başlık yapılıp insanlara atılmalıdır yani. Zerre kadar imanı olan cehennem, imanın zerresi ne demek? Başlık bu olması lazım konunun. Bunu atsın arkadaşlar. Çünkü imanın zerresi ne demek? Zerre kadar imanı olan cehennemden çıkar ne demek yani? Bunun çok önemli bir izah bu. Ben bunu hiçbir hocadan da bu şekilde izah duymadım bak. Bu konu böyle muallakta kalıyor. Onun için halk arasında yaygın bir durum var. Adam şeriat ahkam, ayet, hadis inkar ediyor. Ondan sonra da bir camiye gelmiş Cuma. Adam diyor ki, cenazesine gidelim ya. Ya diyor adam diyor her şeyi inkar ediyor diyor kısas inkar ediyor. Hırsızın kolunu kesmeyi bütün şeriatın hükümlerini Kur'an'ı falan. Adam diyor ya Cuma'ya gidiyordu diyor ya zerrekata imanı var. Ya kardeşim Cuma'ya gitmekle zerrekata imanı olmaz ki. İsterse hiç Cuma'ya gitmeden de zerrekata imanı olabilir. Ama beş vakit kılsa da hiç imanı olmayabilir. Çünkü neden iman inanılan şeyler demek. İnanılan şeylere itikat etmek demek. Birini inkar hepsini inkar. Sen Cuma'yı cemaatı namazı hacca ömreyi karıştırıyorsun. Nice hacca ömreye giden gavurlar var. Yani adam devamlı Mekke her sene iki kere gidiyor. Geliyorsun burada Allah'ın ayetini inkar ediyor. diye Bu zamanda faizsiz ekonomi düzelmez diyor. Cık. Ya şimdi bu adam faiz ayetini inkar ediyor. Kafir oluyor. Ama oradan her senede ömreye gidiyor. Pasaportunda da Müslüman yazdığı için Araplar da sokuyorlar içeri. Yani Fransız olsa sokmayacaklar. Ne alakası var? O zaman bunun üzerine kadar iman olmaz ki. Yani amellerle ameller bir adamın imanı olup olmadığını emare olur. Nişan olabilir. Mesela idâ râytum racule yâ mescide feşhedû bil iman. Adamın camiye gidip geldiğine, devam ettiğine şahit olursanız imanına şahitlik edin. Ama bu ne demek biliyor musun? Namazda, camide, cemaatta gördün. Musallaya geldi. Mümin olduğuna şahitlik eder ederiz. E deriz. Diyebilir miyiz? Deriz. Neden? Camide gördük. Ama camide gördükten sonra şadırvanda şeratı inkar ettiğine şahit olmadıysak hiçbir şahitliğimiz yok ancak camide gördük bir konuşmasına şahit olmadı o zaman biz zahire göre hükmederiz ilim Allah'ın katındadır Allah biliyor imanı olup olmadığını münafık mıdır müslüman mıdır falan filan Allah havale ederiz şahitlik ederiz ama 5 vakit camide gördük ama şadırvanda muhabbet ederken de bu şeratla kardeşim bu zamanda kısas mı olur Efendim hırsızın kolu kesilecek. Ne giricilik ya. ya Maide suresi kesin ellerini diyor. Eşlik Allah'ın ayetini şadırvanda inkar ettikten sonra ben onun imanına şahitlik edemem. Abuz aksi beyanına, dinin zaruriyatına, inkarına dair bir şey bilmiyorsan camide görünmek bir işarettir. Mekke'de görünmek, tekkede görünmek bir emaredir. Ama ağzından bir beyanı varsa o zaman zaten ağzından ne çıkarsa kalbinde o var. O zaman tabii camisine, cemaatine, cumasına ömresine aldanamam. Çünkü adam kafirim diyor zaten haline. Onun için kadar iman demek, inanılan, inanılması gereken her şeye inanmakla beraber amelleri çok eksik olduğundan imanının nuru ve kuvveti çok düşük anlamına geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ampul, aynı ampul. Ebatı aynı, santimi aynı. Hiçbir değişiklik yok. Ama bundan ışığı fazla, bunun ışığı zayıftır. Anladın mı? Yoksa biri fazla, biri eksik değil. Biri büyük şu kadar, biri şu kadar değil. İman aynı imandır bölünmez. Ama o fazla ışıklıdır, bu az ışıklıdır. Neden? Onun ameli salihtir. Bunun amelleri bozuktur. Adam çünkü fasıktır. Fasık deyince gavur olmuş olmuyor. Büyük günah sahibi olursa fasıktır. Bunlara dikkat edeceksin. Şimdi İman Rabbani burada bir soru sordu. Anlatabildi mi? Bu soruda ne sordu? Ya alimlere basan bu adama gavur derler. Adam resmen gavur merasimine katılıyor. E bu neyin göstergesidir? Nasıl camide gördüğünüzün imanla şahitlik edin. E kilisede gördüğünüzün de şahitlik edin o zaman. Cık. Öyle ya. E peki bu adam nedir? Noel kutluyor bilmem ne kutluyor. Tebrikler, hediyeleşmeler bilmem neler. Cavurların merasimlerine tazimler, hürmetler, saygılar falan filan. Abi zahiren fıkha göre e de, alimler diyor ki bu Müslüman yapmaz. Epeki zerre kadar imanı olan da cehennemde kalmaz ebedi. Ebedi kalmaz. Bunu e, fema tahkik azil meseleti. Bu meselenin incelenmesi nasıl olacak indeki? Ey Mahmur Rabbani sana göre bunu bir tahkik eder misin derseniz, ekulu ben derim. Cevap veriyor. İn bu adam eğer ise kafir an, imansız ise mahza, halis, muhlis, katıksız, gavur ise yani hiçbir inanmıyor, bir şey inanmıyor yani veya da inanılması gerekenlerden birine inanmıyor veya inanılması gerekenlerden birine inanmıyorsa katıksız oluyor yine. Efendisi bu bunun nasibi El Azabul Mukhalledu Ebediyazap. E Aze Allah Subhanahu Allah korusun minhu Ebediyazaptan cümlemize Amin. Peki ve inka'n yani eğer varsa fi bu adamda miktar-ı zerre kadar minel iman. Zerre kadar imanı var. Şimdi zerre kadar imanı var ne demek? Amelleri çok bozuk ama sırf inancı kalmış. Ama amellerinden de hiç böyle nur verecek ona bir ameli yok yani. yani bütün kafirlik merasimlerini yapıyor. Ne kadar gavurluk merasimi varsa katılıyor, kutluyor... Bu Yahudi'nin, Hristiyan'ın bilmemnesini Allah Allah adam böyle bir kavurlara merak sarmış. Velakin zerre kadar imanı var. Ne demek zerre kadar imanı var? İslam'ın da inanılması gereken bütün meselelerine ne inanıyor. Ama amelde sıfır noktası. Belki de eksi. bu finnar. Bu adam ateşe düşer. Bu cehenneme girer, bu azap olur. Velakin el-mercub ve ...lakin umulan odur ki... ...halasuhu kurtulmasıdır... ...minel huludi finnar... ...ateşte ebedi kalmaktan kurtulur... ...bi bereketi tilke zerreti minel iman... ...zerre kadar imanı bereketiyle... ...zerre kadar deyince ne demek istiyor? Yani madem ki... ...inanılması gereken her şeye inanıyordu... ...ameli ne kadar bozuk olsa da... ...hiç müsalih ameli olmasa da... ...bütün kebair büyük günahlar işlese de... ...o iman... ...nursuz da olsa yani... ...çok güçsüz ve zayıf da olsa... Kurtulması umulur. Ve necatuhu halas olması umulur. Neden? Min devamil istikrar sürekli kalmaktan fi azabin Niran Ateş cehennem azabında sürekli kalmaktan kurtulmasını umarım diyor. Bundan dolayıdır ki, efendim, e, zerre kadar iman meselesini doğru anladığımız zaman, e, biz, bir insanın amellerine, günahlarına, bütün yaptığı işlerin yanlış olmasına bakarak adama kafir damgası vuramayız. İslam'ın zaruriyatı diniye dediğimiz ament esasları ve içerikleri tabii. Ament ösası deyip de ve kütüb-i bir kitapları diyorsun zaten Kur'an'ın tümü bir maddeye giriyor. Yani zaten Kur'an'ın bir adetini inkarda ve kütüb-i bozuluyor. Ve resulü resullere ne diyorsun? Zaten efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisini inkar, yani mütevatir hadisin kesinliği sabit olan bir hadisini inkar adamı dinden çıkarıyor. Çünkü neden? Resullüğüne Ra inandım diyorsun ya o zaman peygamber gelse kendi söylese yine inanmayacaktın. Çünkü hadis o kadar sahihse ona hala inanmıyorsan demek ki kendi söylese ne söylüyorsun diyecektin. Bozuluyor. Ve yevmel ahir dirilmeye inanmıyorsan ahiret gününe, Allah meleklere inanman fayda vermez. Ve bil kaderi kaydedecek kadere inanmıyorsan alın yazısı yok. Allah ne bilir dersen azı bayındır gibi. Önceden ne bilsin seninle evleneceğini, kimle evleneceğini dersen Allah'ın ilim sıfatı gidiyor. Kader inkar, amentü bozuluyor. Bunlara dikkat. Onun için bunlardan birini inkar hepsini inkar. Çünkü Atikermede ne diyor <gülüyor> ve kulune nu'minu bazı ve nekfuru bi baş. Yahudi Hristiyanlar için Tevrat'ın İncil'in bazısına inanırız, bazısını inkar ederiz. Peygamberlerden o diyor Musa inanırım, İsa inkar ederim. O diyor İsa inanırım, Muhammed'i inkar ederim. Salavatullah alayne bin alim cemayin. Kur'an ne diyor? Ülakövür kafir o Şimdi bazısına inanmaları yetmiyor diyor ayet. Bunlar bazısını inkar ederiz, birini bile bazı Arapçada bir parça bir. Birini bile inkar ederiz diyorlarsa diyor Ülakövür kafir ne hakkı? Biz onla, onlar gerçek kafirlerdir. Yani ne demek? Ya bir kısmına da inanıyor şimdi. Zerne kadar imanı da var yani ha. Diyemezsin diyor Allah. Hakiki kafirlerdir. Hakiki kafir. Stalin gibi kafir. Yani sen şimdi burada adam Müslüman ama bir şeyi inkar ediyor. Çünkü ben diyor birini inkar ederim diyorsa diyor Kur'an, "Mülâkü'l-kâfirne hakka." Hakiki kafir. Sakın şüphe etme. Ama cuma da geliyor. Ama hadi sen açıyorum gidiyorum rektör. Gidiyor. Ama şeriatın büyük birini inkar ediyor. Ya bu Kur'an'da yok mu? E var. E nasıl Müslüman olacak? Hakiki kafir. <gülüyor> Biz o kafirlere alçak edici azap hazırladık. Mesela Müslümanlara da azap, zina edene, içki içene tehdit var. Ama alçak edici değil. Mesela kâfirlere alçak edici. Niçin? Cehennemde yüzü üstüne sürtünüyor. Mesela Müslüman, zerre kadar imanıyla yani imanı kurtarıp gittiyse, cehennemde yansa bile Allah onu yüzü üstüne sürdürmüyor. Süründürmüyor. Neden? İmanının şerefi var. Bukağı takmıyor boğazına. İmanın şerefi var. Zincirler bağlamıyor ayaklarına. İmanının şerefi var. Ama birini bile inkar ederim dediyse o zat ediyor. diyor hakiki kafirdir. Alçaltıcı azap hazırladık. Yani çünkü alçaltıcı azap sadece kafirlere var. Cehennemde Müslümanlar da girip de günah kadar yananlar olacak. Ama alçaltıcı azap yok. Çünkü alçaltıcılık kafire mahsus. Onun için bu zerre kadarı da güzel anlayalım. Ve burada İmam Rabbani buyuruyor ki bir adam her şeye inanmış ama ameli tümden bozuk, bütün gavurluk merasimlerine de katılıyor. Bu tabi kebahir en büyük günahlara giriyor. Dolayısıyla imanının nuru yok yok gibi bir durumda. Fakat yine umulur ki diyor, o imanını hani kurtarsa tabi kurtarabilirse meselesi tehlike, son nefes tehlike. Bak önümüzdeki derste, önümüzdeki ders yani Çarşamba işte Noel'den birkaç gün evvel olacak. Değil mi? Noel'e birkaç gün kala olmuyor. Şiddayimiz. Şey şey. Evet. O ders çok önemli. Yani haftaya çarşamba günü mektubat dersinde tam da bu konuyu işliyor İmran Rabbim Azeri. Son nefeste imanını büyük günah yapanlar yani özellikle gavurluk merasimlerine Noel gibi işlere katılıp kutlayanlar tebrikleşenler, hediyeleşenler falan bunların son nefesinin durumunu anlatacak. Bütün milleti saat 8.30'da bu derse kitlemeniz lazım. Bütün milleti yani. Çünkü tam 2 gün kala 3 gün kala belki birini kurtarırız. Belki bir kişiyi kurtarırız yani. Onun için. Burada güzel anlayalım. Ama diyor her şeye inanıyorsa da nefsine uyup böyle bir şeyler arkadaşlık bilmem çevre bilmem ne bir şeyler falan yine kurtulması umulur diyor. Çünkü İslam'a iman ettiği için. Ama tabii ki ne var ya gavur merasimini kutlamakta normaldir bu. Bunda ne var derse kafir olur ha. Çünkü, Zalimlere yani müşriklere azıcık da ki meyletmeyin ayeti var. Onun için Yahudi, Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin ayeti var. Tülkûn eyleyin bil veddeti benim düşmanlarıma dostluk, mozluk, tebrik, mebrik bilmem ne sergilemeyin ayeti var. Şimdi bunları yaparsan, günahını bile bile yaparsan, içki içmek, zina etmek gibi haram olduğunu bile bile yaparsan Kafir olmuyorsun. Ama nasıl ki içki helaldir dersen, faiz helaldir dersen, zina ne var normal alan razı veren razı neymiş nikah dersen. Bunda da ne var ya Noel kutlamakta gavurları tebrik etsek bunlar onların merasimine biz de katılabiliriz. Bu serbesttir dersen o başka. Adam kutlamakla kafir olmuyor günahını bilirse ama kutlamasa bile Kutlamasa bile ne var bunda normaldir ya kutlanabilir derse kafir oluyor. Buralara dikkat edeceğiz. Onun için zerre kadar imanı olan ne demek? Müslümanın inandığı her şeye inanıyor. Dolayısıyla haramlara da inanıyor. Kafir merasimlerine katılmanın haram olduğunu da inanıyor. Yaptığının büyük bir olana inanıyor. Ama işte çevre faktörü, bilmem ne faktörü, nefse uyma faktörü, şehvet faktörü bunlar devreye girerek Adam bu günahlara düşüyor. Şimdi bu adama kafir denmez diyor ve bu adam cehennemde azaba düşer. Yani kebair günah işleyenlere tehdit var Kur'an'da çünkü. Ama diyor umulan odur ki o imanının bereketi o zerre kadar imanı deyince doğru laf anla imanının bereketi demek zaten bunun. Yani imanı var demektir yani. İmanı var olması için de İslam'ın bütününe inanması gerekiyor Müslüman demek için de. Çünkü birin inkar etse kafir olacağı için. Yine imanının bereketiyle ameli ne kadar bozuk olsa da Allah onu ebedi cehennemde bırakmaz buyuruyor. Ama şimdi biraz girelim birkaç bin sene yanalım diye cesaret edilir mi? Efendim saniyelik bile cehenneme giren bir sokulup çıkarılanlar olacak bu ümmetten diyor hadis-i şerifte. Ama nasıl çıkacak? Kömür gibi çıkacak. Yani bunu bile insan göze alır mı canının keyfi için ya? Onun esas tehlike bir dahaki derste geleceği üzere. Son nefeste iman tehlikesi. Çünkü gavur merasimlerine katılmak öbür günahlara benzemiyor. İçki kumar, faiz, fuş kendine göre kebair, büyük günahlar. Ama son nefeste imana tabi sıkıntıya sokar. Günahlar tevbesiz ölmek tehlikeli bir şey. Ama bunlar içinde imanı tehlikeye sokan en büyük günah ne? Kafir ölmeyi gerektiren en büyük tehlike yani. Ki herkes tabii korkuyor. Son nefesten kimse garantisi yok ama en büyük tehlike kafirlerin merasimlerini kutlamak. Onun için oradan özellikle sakınmak icap ediyor. Öbür günahlara benzemiyor. Çünkü şirk ve küfürden şaibe karışıyor. O şaibe de adamı son nefeste buluyor. Buluyor, çok sıkıntı sokuyor. Bakın önümüzdeki ders mektubatı çarşamba, haftaya çarşamba inşallah saat sekiz buçuk itibariyle derse başlandığında inşallah arkadaşlar da geçirmesinden yani sekiz buçuk sekiz buçuk. Arada diğer ilanlarını, haberlerini, reklamlarını ona göre denklesen. Çünkü biz insanlara 8.5 diye söz veriyoruz. İnsanlar oturuyor şeyin başına. 8.5 takip ediyor. Çünkü bazen birkaç dakika geçse ders yok herhalde bugün diye kapatıp gider. E mesul olursunuz. Mesul olursunuz yani. Bir insan orada o dersten idaet bulacak. Belki orada Noel kutlamayacak bu sene. Özel program seyretmeyecek. Yani Allah onu orada kurtaracak. Ama adam şimdi 5 dakika gecikti. E buna da dikkat edelim yani. Ben dikkat etmeye çalışıyorum. Yayıncılar da dikkat etsin. Dakikayı şaştırmayalım. İnsanlar insanlar ona göre hazırlanıyor, ondan sonra herhalde yok bugün hoca diyor, hasta diyor, geliyor geçiyor. Bu çok mesuliyet icap eder. Onun için derste çok önemli. Bugünkü de ana tema zerre kadar imanı olan, cehennemden kurtulur ama zerre kadar imanı nasıl anlamalıyız? Mevzu budur, itikadın en mühim meselesidir. Birçok hocanın da bu konuya temas ettiğini duymadım. Çok yanlış bir anlayış var. Camide gördük, ömrede görüştük. Ama ondan sonra Herif şiriatı inkar etse de ya zerre kadar imanı var. Yine cumaya geliyordu. Böyle bir şey dinde yok. Siz amelle imanı karıştırıyorsunuz. Amel imana delalet edebilir. Delalet başkadır, nişanlık başkadır, emare başkadır. Anladın mı? Ama velakin sen şimdi vitrine koyuyorsun et, içeride satıyorsun süt. Ha, senin vitrine koyduğun et İçeride et satıldığına delalet eder, işaret eder ama süt satıldığını garantilemez. Sen oradan bir nişan çıkarırsın ama içeri girip de içeride süt olduğunu görünce kardeşin vitrine niye et koymuş dersin? Onun için adamın ağzından bir şey çıktı mı kalbinde ne itikat olduğunu anlıyoruz. Artık ağzından şeriatı inkar, bir hükmü inkar çıktıktan sonra daha... Efendim bura etçi ya, kasap. Niye? Vitrinde etmedi. Kardeşim içeri girdin, sütü gördün hala etçi kasaptan bahsediyorsun. Onun için bunlar yanlış şeyler. Ameller emare ve nişanlıktan ileri geçmez. Bu zünner takmak bile olsa, bu kafirin en büyük e, e, numbu, şeyini, nişanını taşımak bile olsa, kalpteki iman Allah bilir. Ancak dilden bir şey çıkarsa biz de anlarız. Dilden bir şey çıkar, Biz de anlarız. Ha, Bundan dolayıdır ki bir adam ömrü kilise devamlı kiliseye gidiyor geliyor. E biz bunu yarın camiye getirseler hiç de tanımıyoruz. Müslümanlığına şahitlik eder misiniz? Ben dururum. Sen de durursun. Niye camide görmedik sıralı kilisede gördük yani. Nasıl olacak? Ama Allah indinde o adam takiye yapıyordur, gizleniyordur bir şeydir. Mesela Allah indinde Müslüman olma ihtimali olabilir mi? Olabilir. Allah ona Müslümansa Müslüman muamelesi var. Kalbini Allah bilir. Ben dilinden bir şey duymadım ki. Ama görüntüde nerede gördüm? Kilise yolunda gördüm. O başka bir şey. Emaredir. Aynı bunun tersi de nerede olabilir? Cami yolunda gördüğüm adamın da içinde kafirlik olabilir. Ajandır. Takıya yapıyordur. Veyahut efendim şeriatın bazı hükümlerini inkar ediyordur. Ama beş vakitte senden benden evvel camiye geliyordur. Ama ben bunun ağzından bir şey duymadıktan sonra cami yolunda gelip gittiğini gördüğüm için şahitlik ederim. ederim. Ama bu Allah'ın dindeki Allah'ın dindeki ilmi bozamaz. Çünkü Allah onun kafir olduğunu biliyorsa o ayrı bir şey. Ben neden bahsediyorum? Bir adamın itikadını, inancını ağzından çıkan beyanlarıyla anladığımız halde inkar ettiğini duyduğumuz halde hala cumaya gidiyor, camiye geliyor diye zerre kadar imanı vardır diyenler İslam'dan hiçbir şey anlamamış nasipsizlerdir. Zerre kadar imanı güzel anlamadan efendim bu işi çözemeyiz. Bir alametle iki alametle adama zerre kadar iman denmez ya. Birini inkar, hepsini inkar. Birine iman, hepsine iman değildir. Hepsine tek tek iman etmelidir. Yoksa üçe inanıyor, beşe inanıyor. Ben sana ne diyorum? 6660'ın bin altı hepsine inansadı. altısını değil birini inkar etse küllün inkar oldu diyorum. Ayet okuyorum sana zaten. Bunda Zerega'da iman kalmaz. İman Allah'ın senin burada anlatmak istediği nedir? Adam bütün şirk ve küfür merasimlerine değer veriyor, kutluyor, katılıyor bilmem ne bilmem ne. Ama adam inanılması gereken her şeye inanıyor. Yaptığının da güne olduğunu biliyor. Bunu konuşuyoruz. Bunun için bunun kurtuluşu umulur diyor. Yani ne demek istiyor? Yani ebedi azapta kalmaz. Çünkü iman imanı var. İman bölünmeyeceğine göre imanı varsa haram olduğuna inanıyor demektir. Burayı güzel anladıktan sonra önümüzdeki dersin mukaddimesi yapılmış oldu. Şimdi iman Rabbani Zerif, başına gelen bir hadiseyi anlatacak. Yani bir kere bir hasta ziyaretine gittim diyecek. Bu çok önemli bir hadisedir. Yani meşayihtan böyle de bir şey hiç daha naklolunmuş değildir. Burada öyle bir tehlike yani kafir merasimlerine, Nualilere falan katılmak, kutlamanın gibi konuların yani insanı son nefeste ne duruma getirdiğine dair İman'a bizzat keşfi, bizzat kendi başına gelen bir hadiseyi anlatmak suretiyle bizleri uyaracak ve inşallah biz de Müslümanlar uyaracağız. Bir kişi bir kişi belki kurtuluşuna vesile oluruz. Rabbim de bizi böylece, bize acil rahmetiyle muamele eder de biz insanları kurtarmak istediğimiz için. Allah da bizi azabından halas eder. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Teslimen kethiren. Elhamdülillah Rabbil alemin.